آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعْلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا Hوَ الَّذِي أَرْسَلَ رسوله Kil yüz hıra bu vakıfen bil şeyhin dem Muhamme Şiddet Tağun fadlâm min Allahı ve rıdvanı, si ma’hum zalika man saluhum fi't tawrati wa man saluhum fil في التوراة وملأهم في الإنجيل كزرع أخرج شج أهو فأزاره فاستغله فاس تَوَعَى لَن سُقِى فَاسْتَظَلَّ ظِلَّ فَاسْتَوَى عَلَى سوقه يعجب Si ma hum fi yujuhim min asar ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شضأه fa azarhu fas tavlaf ذُرَا عَلِي ذِ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 Kıraat estetiği adına neler ortaya koyuyor? Onun üzerinde asıl duracağız. Ama önce isterseniz Tuhi'yi bir tanıyalım. Biyografisi hakkında malumat verebilir miyiz hocam öncelikle? Evet. Merhum Tuhi ismi Abdul Munaim Tuhi. Tabii geçen programlarda bu isimlerle alakalı çok tartışmalar yaptık. Dedik ki Mısır dünyasının Karilerin hafızlar isimleri çok fonetiktir diye. Evet. Efendim. Artık oraya çok detaylı girmeyelim. Abdul Munaim Tuhi.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 daha önce ifade ettik Mustafa İsmail gibi, Muhammed Rıfat gibi daha niceleri, Min Şaviler, Abdü Sametler Kur'an-ı Kerim'i manasına uygun olarak zaten sunumlarını yapıyorlar. Ayetleri manasına göre e, arz etmeye çalışıyorlar ki bununla alakalı mesela Yusuf suresinden bir örnek vermiştik geçmiş programlarda. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda e, yine böyle bilgiler aktarmaya çalışırız karilerin sanatlarından.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 daha evet. şanslı. Evet. Veya bugün yaşayan efsane diyoruz Ahmet Nuayna daha şanslı. Çünkü hepsinin kayıtlarını, hepsinin okuyuş üslubunu e, dinleme meclis imkanına etmiş. sahip ve mecciz etmiş bir manada, evet. değil mi? Yani o imkana sahip kasetlerini istifade ederek ve e, dediğiniz gibi mecciz etmiştir. Evet. Hocam isterseniz bir ara verelim sonra devam edelim. Evet, değerli Burç FM dinleyicileri, Kur'an Vadesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Ya رسول سلام علیک یا حبیب قرآن معادسی رادیو نیوز برج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 El ush Evet. Ve besmelesinde tamamen kendine özgüdür. Besmeleyi çeker ve ayete direkt girer ve kendi üslubuyla. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir giriş. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaka Allahu rasuluhu ya bil hak. Bil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 Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahi r Bismillahirrahmanirrahim r-Rahim. Şekerken, tuhhe. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bismillahi bilhak? illa تدخلون المسجد الحرام dalga dalga geliyor. Evet. evet. Bu nameler Tuğhi'nin beyati formudur. Beyati ile biraz devam eder ayet kelimelerde Ama kendini özgü bir beyati, kendine özgü bir rast, kendine özgü bir Hicaz ve Nihavend Kendine özgü bir sabah söz konusudur. Bazı kariler vardır Metin Bey. Tuhi gibi, Bedri Hüseyin gibi, geçen bahsettik. Abdülaziz Hassan gibi. Bunlar da makamları ayırt etmek bile gerçekten zordur. Evet. Tuhide de ben çok yeri ayıramayabilirim. Mesela Abdülaziz Hassan, ele alırız inşallah. i̇nşallah. Onda kay yani makamları böyle ayırabilmek zaten maharet ister.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 e cemaate yönelik hep böyle müjde ayetlerini ekseriyetle tilavet etmeye gayret ederler. Evet, müjde mesajları vermişler diyelim bir manada. Evet. Bu kuşlarıyla değil. Evet. İşte Fetih Suresi'nin bu ayetleri Mekke'nin fethi ile alakalı olan bölümleri ihtiva eder malum. Vahyin bir parçası olan hak rüyalar vardır. Sadık rüyalar dediğimiz işte la kad sadaka Allahu rasuluhu Yani andolsun ki Allah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 Evet. Yine de böyle safları sıklaştırmadığına, Allah'tan kenetlenme adına, ne yapıyor. Evet, evet. Bu Mekken'in fethini rüyalara sokuyor. Evet. İşte, andolsun ki Allah elsinin rüyasını doğru çıkardı diyor. Efendimiz Mekken'in fethi tabii henüz gerçekleşmeden e, o fethin gerçekleşeceğine dair bir rüya görüyor. İşte Kur'an e, onu remz ediyor. Andolsun ki Allah elsinin rüyasını doğru çıkardı ifadeleriyle hem rüyayı doğrulama adına hem de geleceğe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 Ee, bu noktaları tabi Tuhi'den veririz biz inşallah program sonunda ee, ancak e, çok dinlediğim için Fetih kaydını Tuhi'nin yıllarca dinlediğim için belki birçok yerini aynıyla taklit edebilirim ama hangi noktalarını ekseriyetle beyati okuduğu noktalar beyatiler kolaydır Metin Bey evet, pes olduğu için Evet pes olduğu için kolaydır ama öbür türlü zaten Kari'nin en zirve kendisini gösterdiği noktalar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 Şahit olarak Allah yeter, manasına gelen 28 numaralı ayette bir pasaj var. Wa kefabilahi şehide. Şahit olarak Allah yeter. Bu tarz, tabi bunlara aslında kıraat ilminde meddi ayvat deniliyor. Tabi Türkçesi ivaz. Yani ivaz, ivaz deriz de bunun orijinali ayi ayvat. Da ya. hem ayındır başı hem de sondaki da da tarfidir ama Türkçe'de İvaz diye geçmiş Türkçe'ye. Tuhinin meddi tabi dediğimiz noktaları gerçekten duruşuyla kendine özgü birer varyanttır diyebiliriz. Evet. Ve kafâ de, de böyle bir gibi. Bir şey böyle bir duruşu var Tuhinin. Sadece tuhhide var bu. Hmm. Evet, ilginç. Sadece tuhhide var. Her zaman yapmasa da tilavetinde muhakkak o vurguları yapar ve de kendini özgüdür ve der ki bu bana ait çalmayın Me, der. Meydin yani. tuhi ha? Evet evet. İmzası mührü yani. Evet Parmak bu bana kesin. ait der adeta. Evet. Evet onun en önemli özelliklerinden bir tanesi işte bu uzatma varyantları dedik uzatma varyantlarından da metti tabi denilen bu pozisyon. Tabii diğerlerinde meddi muttasıl, meddi mufasıl, met lazım gibi hususiyetler veya meddi arız gibi noktalarda e, yine belki yer yer tilavet dünyasıyla bir paralellik arz eder okuyuşu ama evet. meddi tabilerde kendisine özgüdür. İşte şehide ifadesi burayı dinlediğimizde dinleyiciler Tuhi'den dinlediklerinde göreceklerdir ki bir kendincelik var burada. Ve kefâ billâhi Hatta Ve kimi kimi kimi kimi kimi kimi kimi kimi kimi kimi kimi Son perdesiyle kimi kimi kimi son kimi kimi kimi kimi kimi kimi kimi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 Yani hararet değil de hararet tavsiye olur ya. Evet. Burada şiddet ifadesini herhalde kullanırız. Olsun ya. Türkiye'de bir geleneksel mevlit algısı var. Mevlit severlerimiz var. Süleyman Çelebi'miz var. Mevlid-i Şerif var. Vesilet'in Necat'ı var. Evet. Yani bu, bu bir gelenek olmuş artık bence. Dokunmayalım hocam Peki ya. Peki oldu bu vesile ifadesinden o zaman. Ümit ederiz ki bir şeylere vesile oluyordur o zaman. İnşallah Öyle hocam. diyelim. İnşallah hocam ya. Ama Kur'an tilavet muhakkak tilaveti, bu tilavet sanatı hani her okuyucuda farklı bir terennümle karşılık bulmuş. Muhakkak insanımız tanımalı. Türkiye neden uzak bu kalilere? Tanıtılmadı hiç. Burada İşte bu noktada üzülüyoruz. Evet. Yani Bedir Hüseyin'i insanlar neden tanımıyor? Bırakın Bedir Hüseyin'i, Mustafa İsmail'i. Birçok insan Minşavi bilmiyor. Min evet. Bilmezler yani. Bir Abdus denilir ki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 ...fark Ne neyi kastettiğimizi siz, siz de çok iyi biliyorsunuzdur burada. Evet o yüzden ben sapan? girmek istemiyorum burada. He, hiç girmeyelim yani, en iyisi. Evet girince ben biraz tabii <gülüyor> sert söylemlerim oluyor bu anlamda. <gülüyor> evet, bizimki o, biraz kibar mı kaldı o hocam? O yüzden evet sizin <gülüyor> kibarlığınızla konuyu kapatalım. <gülüyor> işte. Evet bilmiyorum ne kadar süremizin durumu nasıl Metin Bey ama... ...tabii Fetih Suresi ile alakalı söyleyecek çok söz var. Biz evet. 27 ve 29 numaralı ayetleri o zaman bu programda bitirmiş olalım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 بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريئا دَ دَ دُ نَ لَ نَ جِ دَ الْ حُرْمَائِي شَاءَ ٱللَّهُ آمِينْ يريدنا الله قوم فعلمنا ما من دون ذلك فتحم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرحره على الدين كله وكفاه قَادَ الصَّادِقَ اللهُ رَسُولَهُ إِيَّاهُ بِالْحَقِّ لَا تَبْغُونَ لِلْمُنْحَدِرِ حَرَامًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَاللَّهُ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 Kur'an meaddesi radyo muz burç